1314 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Avef bin Malik ile eşhabından bir kişiye bu konuda söyledikleri, evet, beraberimde bir kişi vardı, ona Kur'an öğretiyordum, o bana bir yay hediye etti ve bunu Peygamber'e söyledim, Peygamber bana, ey Avef, sen Allah'ın huzuruna omuzlarının arasında cehennemden bir parça ateş olduğu halde gitmek ister misin, dedi.